The falling leaves Zamanlar değişirken Pop'un şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. They are a changing. Günlerden 11 Eylül 2006, yine bir pazar akşamındayız. Bob Dylan'ın yarım yüzyıllık müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar değişerken programıyla bir kez daha karşınızdayız. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Merhabalar, ben de Güven Güzelce'ye. Ee, bu, bu akşam ve bir müddet için e, Mahir Ilgaz aramızda yok. E, malum şu anda e, tam Kurban Bayramı arefesindeyiz. E, Mahir kardeşimiz önemli bir vecibesini yerine getirmek üzere aramızda değil. E, kendisi bu vecibesini yerine getirip aramıza dönecek bir müddet sonra. Evet aslında ben de şöyle açıklayayım e, görev içinde yurt dışında olacak Mahir. E, ben de gerçi yurt dışındayım e, niye program birlikte yapmayalım e, teknikçe sebepten dolayı e, bunu herhalde açıklamakta fayda var e, radyomuz biliyorsunuz ki bütün renklerini, seslerini, titreşimlerini açık ama teknik ee, ...sorunlardan dolayı bazen e, resepsiyonda e, istediğimiz e, gibi bir e, e, durum yaratamıyoruz. E, özellikle e, kayıt yaparken ya da canlı yayında dışarıdan iki telefon bağlantısıyla aynı anda bağlanmak çok zor e, oluyor. E, ses kalitesinde düşüklüğe sebep oluyor, bazen düşmeler oluyor... Ee, bu yüzden e, Mahir de ben de yurt dışında olduğumuz sürece e, altı stüdyoda e, olduğu müddetçe programa telefonla ya Mahir ya e ben bağlamak diye <gülüyor> ee, olacağız. Zaman zaman e, Mahir devralacak. De zaman zaman ben olacağım ama üçümüzün bir arada olması için de benim İstanbul'a gelmiş olmam ya da Mahir'in İstanbul'a dönmüş olması lazım. Ee, yani bir süre bu mümkün mümkün e, ikişer kişiyle programı yapıyor olacağız Evet. E, nerede kaldık? Neresindeyiz? Bob Dylan'ın e, izini sürme işinin e, programın e, dinleyicilerinin malumudur. E, Bob Dylan'ın e, 30 Ağustos 1965 tarihinde yayınlanmış olan ve de e, rock tarihinin de en önemli albümlerinden bir tanesi sayılan ...Highway 61 Revisited isimli albümünü çalmayı geçen hafta bitirdik. Bob Dylan'ın şöyle bir adeti var. Bazen bunu abartıyordu hatta. Bir albüm kaydederken albümün alabileceğinden daha fazla şarkı kaydediyor. Daha sonra da bunların içinden bir seçim yaparak bazılarını albüme alıyor. Bazılarını dışarıda bırakıyor. İşte bu dışarıda kalan outtake'ler ilginç bir şekilde kimi zamanda çok çok önemli şarkıların veya zaman içinde çok önem atfedilen önem kazanan şarkıların da albümlerin dışında kaldığını görüyoruz. İşte biz size bu albüm dışı kalan şarkıları da çalmayı istiyoruz. Bu akşamki programda böyle bir program. Evet. Ben de hatta biraz daha da geriye giderek bir özet vereyim. Kahramanımız e, biliyorsunuz Robert Allen Zimmerman ismiyle e, 1945 senesinde Minnesota'nın bir kasabasında Doulouse'da e, doğmuştu. E, henüz 24 yaşında sene çünkü 1965 e, 6. stüdyo albimini bitirmiş ve Rock tarihine isimli yazdırmış durumda. Bob Dylan 1962 senesinde ee, i̇lk albümünü çıkarttıktan sonra e, peş peşe albümler çıkartıyor. 62-63'de diğer albümden sonra 1964'da iki albüm birden, 65'te iki albüm birden. Ee, bir sonraki albümü e, yine rock tarihi için önemli ve elektrikli çalgılarla yapılmış. Bob Dylan'ın başka bir müzikal e, tarzda kendini tamamıyla... E, yerleştirmiş olduğunun göstergesi olan Bu andan On Bu e, Bu albümü yeni albümleri programın başında çalmaya başlamak istiyoruz. Altında dediği gibi Highway 60 albümünü çaldık bitirdik geçen hafta itibariyle fakat alt tekler e, albüm hazırlanırken kaydedilmiş ama albüme alınmamış parçalar e, var. Böyle 3 parça var 2 tanesi single'u Haline getirilmiş ee, bir tanesi daha ta ileriki bir zamanlarda bir başka albümün içine alınmış. Yani 1965 civarında ee, hiç sözü bile geçmemiş üç parça. Bugün bu üç parçayı ve onların başka müziyenlerce yapılmış çeşitli yorumlarını çalacağız. Parçaların ufak tefek hikayeleri de var her zaman olduğu gibi onlardan da bahsedeceğiz Evet, e, bu şekilde bu albüme, albüm için yapılıp da veya albümün kaydı sırasında yapılıp da albümde kendisine yer bulamayan 3 parça ve onun bazı coverlarını çalmayı planlıyoruz bu, bu akşam. E, bu parçalar Sitting on a Barbed Wire Fence, Positively 4th Street ve Can You Please Crawl Out of Your Window? E, özellikle Positively 4th Street neredeyse her... Bob Dylan Best Of albümünün içinde kendine yer bulmuş ama Highway 61 içinde yer bulamamış. Bu da ilginç. Ee, size bu üç parçayı çalmayı planlıyoruz. Ee, saatlerimiz 21.08. Eh, müzik zamanı gelmiş galiba. Ee, var mıdır bir ilave güven? Yoktur. O zaman bu üç A parçasından ilkiyle girelim Bob Dylan'dan. In the je, Anet anette barbed wire fence. She ain't as good as this guitar player I got right now Bob Dylan'ın Highway 61 Revisited albümü için yaptığı ama albüme almadığı bir parçayı dinledik. Daha doğrusu parçalardan ilkini dinledik. Bu akşam hep bu parçaları ve onların coverlarını dinliyor olacağız. Sitting on a Barbed Wire Fence. Yani bir dikenli telin üzerinde oturmak. Bu, bu böyle çok bitmiş bir şarkı olmaktan çok biraz taslak gibi e, diye yorumlanıyor eleştirmenlerce. E, 12 ölçülük bir blues şarkısı. İçinde de ufak tefek rock roll e, atıfları var. E, şarkının zaten sözleri de eksikmiş. E, şeyin e, parçanın kaydedilmesi anında e, stüdyoda e, Bob Dylan Empowery's'e bir şekilde e, eksik kalan sözleri tamamlayarak ilerlemiş. E, parçanın müzikal yapısı da yine aynı e, albümde yer alan e, From a Buick Six isimli parçayla da e, oldukça benzerlik gösteriyor zaten. Evet bu e, Highway Six One Revisited albümü için kaydettiği fakat albüme almadığı üç parçadan daha sonra single olarak yayınlamadığı tek parçada zaten bu Sitting on a Barbed Wire Fence. Ee, diğer ikisini e, Positively 4th Street e, ile Can You Please Crawl Out Your Window? Bu e, iki değişik single olarak 1965 senesi içinde yayınlıyor. Aydın çıktıktan kısa bir süre sonra. E, Positively 4th Street, I Week 61 Revisited Dayan, for maybe Week 6 şarkısıyla arkalı önlü olarak yayınlanıyor. Can you please close your window'da yine 1965 senesinin sonlarına doğru e, Highway 61 revisited albümüne ismini veren e, şarkıyla Highway 61 revisited şarkısıyla arkalı önlü olarak e, yayınlanıyor. E, bu üç şarkıyı çaldığınız zaman dolayısıyla Highway 61 revisited işte albümün içine girmiş ve girememiş bütün şarkılarıyla tamamlamış bitirmiş olacağız Altun da söylediği gibi Positive Reports'i de aslında zaman içinde çok ıı, tanınmış, bilinmiş bir hale gelmiş olan bir şarkı e, güzel bir şarkı e, Sitting on a Bardoire Fent gibi e, yarım kalmış bir hali de yok e, Highway 61 Revisited albümüne niye girememiş. Ee, başka birkaç şarkının yerine rahatlıkla e, girebilirmiş diye ben düşünüyorum. Ee, mahir olsa herhalde bu konuda hemen bir açıklama getirirdi kendisinde. Yeniden temasa geçtiğimiz zaman e, bu soruyu soralım. E, sözleri de ilginç pek çok e, güzel yorumu da var. E, değişik e, şarkıcılar tarafından yapılmış. E, Altıdan biraz sana sözü öğreteyim sonra istiyorsan orijinal. Positively 4th Street'i çalalım. Arkasından da iki tane cover çalacağız zaten. Evet. Ee, Positively 4 Street yani belli ki mutlak ki dördüncü sokak. Bu e, dördüncü sokak e, Greenwich Village'in ortasında yer alan bir yer. Ve de e, Bob da bu sokağın üstünde 161. E, numaralı e, dairede yaşamış. New York'a taşındığından itibaren bir yıl içinde falan hemen orada yaşamaya başlamış. Dylan aslında e, bu noktaya birazdan e, üçüncü şarkı Can You Please Crawl Out Of Your Window'da da bir atıf gelecek ama e, ilk günlerinde ne cebinde beş kuruşu var ne kalacak bir yeri var. Hatta rivayet edilir ki e, Gaslight Kafede ...ilk çıkıp e, çalmaya başladığı günlerde... ...ki hatırlatayım... E, ...çalan hiç kimse... E, ...çaldığı için... ...söylediği için bir para almıyor Gaslight Cafe'den... ...sadece... E, ...orada bulunan... ...ekmek sepetlerini gezdirip... ...şeyden, dinleyicilerden... ...bahşiş toplamaya çalışıyor... E, ...Bob Dylan'ın... ...şarkılarını çalarken... ...programının sonuna doğru... ...ya arkadaşlar... ...bu akşam... İşte divanında fazla yer olan var mı gelsem de kalsam filan diye şeylere, seyircilere sarın açtığı söylenir. Evet mahir olsaydı bunun hemen bir gerçekle alakasız efsane olduğunu söylerdi sağ olsun. O olmamasından istifade biz böyle şey, efsanelere yer verelim. Bu parça Bob Dylan'ın yine o parmak sallama parçalarından bir tanesi. Yine bu, bu aslında Bob Dylan'ın bu, bu tarz yapmış olduğu bir dizi parçası var. Highway 61'ın açılış parçası da son derece böyle bir parça. Like a Rolling Stone O şarkının da Andy Warhol'un çok yakınında bulunan 60'lı yıllarda Eddie ile ilgili olduğu düşünülüyor. Aslında bu parçanın da ona yazılmış olabileceği söyleniyor fakat aslında şey daha, daha karışık ve daha geniş bir hedefi var muhtemelen bu şarkının. Şarkının kaydedilme tarihi bu arada Newport'ta Dylan'ın acımasızca yuhalandığı skandalden sadece dört gün sonra. Ve e, muhtemelen Bob Dylan'ın bu şarkıda tek bir kişiyi değil, e, daha geniş olarak folk hareketinin tamamını e, suçladığı, tamamına parmak salladığı düşünülüyor. Biraz daha spesifik olursak folk, folk hareketi içindeki kişilerden mesela Sing Out dergisinin e, editörü Irving Silver, e, bo, bo, Bob Dylan'ın "Blowing in the Wind"in yazarı Bob Dylan'ın e, rock dünyasına girmesini hiçbir zaman e, kabullenmemiş bir kişi. E, folk şarkıcısı Tom Paxton, o da "Sing Out"ta "Sing Out" dergisinde sadece Bob Dylan'a e, atfen at veya onun, onun hakkında bir bütün makale yazıyor ve şeyinde makalenin adı da e, folk çürümesi, folkun sefaleti diyebiliriz. E, kimi yorumcular eski kız arkadaşı Suzie veya kız arkadaşları Suzie veya John Bayez'in e, paylarına düşen paylanmayı almakta olabileceklerini düşünüyorlar. E, Bob Dylan diyor ki bu şarkıda ben de bir zamanlar senin içinde bulunduğum kalabalığa dahildim. Ee, şimdi belli ki işte o, o kalabalıktan çıkmış vaziyette e, oraya doğru acımasızca parmağını sallıyor. Ee, diyor ki e, sen beni e, yere düşürdün, şey yapmadın, desteklemedin diyorsun ama biliyorsun ki bu iş böyle değil benim yüzümden inancını kaybettiğini söylüyorsun ya bu iş böyle değil senin kaybedebileceğin bir inancın bile yoktu hem de böyle olduğunu sen de biliyordun biliyorum ki yerinle ve pozisyonunla mutlu değilsin şu anda olduğun yerden memnun değilsin ama suçu bana atma diye oldukça acımasız oldukça sert şeyler söylüyor parçada burada Ömer Bey'in biraz kulaklarını çınlatalım. Yeri geldikçe o pek hatırlatmayı sever. "Eding insult to injury. Yani Homeros'un ölümsüz Odysseus destanından ilk defa sanıyorum ki yerini bulan bir ifade. Yani ne diyelim güven düşene bir tekmede sen atmak mı veya Evet. yaraya bir de e, aşağılamak katmak. Evet öyle de diyebiliriz. Yani birbirinden acı sözler e, içeriyor. Hatta bana kalırsa biraz e, arabesk bir hal var. E, bu şarkının sözlerinde e, söylemeye doyamıyor sanki. <gülüyor> Bob Dylan e, birbirinden acı sözleri artık herkime söylüyorsa. Bir söyleşisinde siz bu sözleri e, sizi eleştiren müzik eleştirmenlerine mi e, yöneltmiştiniz e, diye sorulduğu zamanda ama e, ben hiçbir zaman müzik eleştirmenleri için bir şarkı yazmam, tenezzül etmem diyerek e, oradan da e, bu pası gole çevirmeyi e, çevirmekten kendini alamıyor. Peki çok konuştuk aslında şarkının coverlarını da çalacağız ama önce Bob Dylan'ın orijinal icrası ile dinleyelim. Positive Forte Street. <gülüyor> Surprised? You say how are you? Good luck, but you don't mean it. Positively, Fort Sweet, Bob Dylan'dan dinledik. Ee, benim arkadaşım olduğunu söyleyecek kadar yüzsüzsün. Ee, çünkü ben daha düştüğüm zaman e, sırıtarak uzaktan bakıyordum ee, diyor. Başka söylediği pek çok e, acılı e, sözün e, yanı sıra Bob Dylan'ın bu şarkısında. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl Canlı yayındayız, açık 94.9 FM frekansından yayın yapmaktayız. Stüdyoda altı Güzellere, e, Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden telefonla bağlanan ben Güven Güzellere. Programın üçüncü yapımcısı Mahir Elgaz bugün e, yanımızda yok. İleri de yeniden bizimle birlikte olacak. E, Bob Dylan'ın altıncı stüdyo albümü Highway 61 Red Dead için kaydedilmiş ama sonunda albüme girememiş üç e, şarkıyı çalıyoruz. Bugün e, bu şarkılardan birincisi Sitting on a Barbed programın başında çaldık. Positively for the Seed ikincisi. Üçüncü şarkıya geçmeden önce fakat e, bu şarkının birkaç yorumunu çalmak isteriz. Birincisi. E, bir ihtimal, e, Positive Reforces'in belki Beatles tarafından yorumlarsa nasıl olurdu? Değişik bir aranjmanla sanki e, Beatles'a uyacak bir şarkı olurdu diye düşünüyorum ben. E, Beatles'la e, Dylan'ın yolu kesişiyor. E, geçen hafta da bahsettik. E, birlikte ufak tefek bir takım maceraları var. E, birbirlerinin şarkılarıyla da ilgileniyorlar bildiği şekilde bir e, Dylan tarafından e, Beatles şarkılarının yorumlanması ya da Beatles tarafından da o Dylan şarkıları yorumlanmasına e, şahitlik etmiyoruz maalesef. Esek belki ilginç sonuçlar çıkabilirdi ama şu e, küçük anekdotu en azından aktarayım. E, eski zamanlarda yani çok da eski olmayan eski zamanlarda. Ee, ama iPod denilen ya da MP3 tarzı müzikler çalan cihazların olmadığı kadar eski zamanlarda e, insanlar, bazı insanlar en azından evlerinde Türkbox denilen bütün müzik kutusu, müzik çalar, alet e, bulunduruyorlar. E, bir kumbaralı ticap falan gibi bir şey diyebiliriz. Türkiye'de de aslında çeşitli restoranlarda falan vardı. Ben çocukluğumda en azından bir yerde... E, gidip işte 25 kuruş atarak bir şarkı seçmenin mümkün olduğu böyle bir jukebox olduğunu hatırlıyorum. E, Bristol'da yaşayan John e, Midwinter isimli bir Beatles e, hayranı e, John Lennon'a ait bir zamanlar John Lennon'a ait olan bir jukebox satın e, alıyor. Evet. John Lennon'un evinde en sevdiği şarkıları bu Zootbox'ta tutup e, ara sıra çalmaktaymış. E, 41 şarkıdan e, oluşan bir e, repertuarı varmış bu Zootbox'ın. E, e, John Midland'ın e, fark ediyor ki bu şarkıların içinde 17.si Positively Fork City. Yani John Lennon'un pek beğenmiş seçe dinlediği şarkılar arasında e, Bob Dylan'a yer vermiş. Bir iPod'u olsa iPod'un da e, topluluğunu bulacakmışız. Ee, bu da bu demek galiba. Evet. Bu parça aynı zamanda Rolling Stone dergisinin bütün zamanların 500 en büyük şarkısı listesinde 206. sırada yer bulmuş kendisine. Ama demek ki John Lennon'ın kişisel seçkisinde çok daha yukarıda orada 17. olarak yer alıyor. Güzel. Positively Ford Street aynı zamanda Like a, like a Rolling Stone'un da küçük kardeşi olarak yorumlanıyor. Yani aynı atmosfer, aynı enerji ve de şeye, şarkıya ses rengini veren çok da güzel bir katkı yapan El Cooper'ın çalmış olduğu Hammond Ork gerçekten de iki şarkıyı da neredeyse... E, müzikal melodi olarak sürükleyen e, enstruman, El Cooper'ın tesadüfen bir e, boşluk bulup da başına oturduğu, daha önce de pek bir deneyimi olmadığı ork, bu, bu, bu, bu da e, hoş bir tesadüf. E, positive Fort Street, 7 Eylül 1965'te e, piyasaya çıkmış ve de e, Kanada'da bir numaraya kadar gelmiş. İngiltere'de sekiz numaraya kadar yükselmiş. O gün bugün de herhalde pek çok şeyde Best ofta yerini bulmuş. Evet, şimdi belki Positively Force Street'in seçtiğimiz iki kabarından birini dinlemenin zamanıdır. Coverdaki müzisyenden e, belki şarkıdan sonra bahsedelim. E, Johnny Rivers e, icrası ile şimdi gelecek. Weford City. When I was down, you just stood there grinning You've got a lot of nerve to say you've got a helping hand to lend You just want to be on the side that's winning so hurt Why then don't you show in You say you've lost your feet That's not where it's at Just one time, you could stand inside my shoes, and just for that one moment, I could be you. Yes, I wish that for just one time, you could stand inside my shoes. ...Johnny Rivers'dan dinledik. Positively Fourth Street. Ee, i̇lginç bir şekilde bu yorum... ...Johnny Rivers yorumu... E, ...Bob Dylan'ın açık ara... ...en beğendiği Positively Fourth Street yorumu. Bunu birden çok defa söylüyor. Bu 1968'de yapmış... E, ...Johnny Rivers bu yorumu. E, diyor ki... John'nin versiyonunu dinlediğim zaman... E, ...bunun... Benim kendi yorumumdan bile iyi olduğunu gördüm ve defalarca dinledim. Parçanın aslında bir hayli çok yorumu yapılmış. Öne çıkanlar arasında The Birds, Jerry Garcia, Merle Saunders, Lucinda Williams, Simple Red, ilginç biraz pop bir yorum, ve aynı zamanda Brian Ferry versiyonları var. Biz size bu akşam bir kez de Brian Ferry'den dinletmek istedik, Positively Fourth Street. You got nerve to say you are my friend when I was down, you just a grinning You got a lot of nerve To say you got a hand to live You just want to be on the side That's winning You say I let you down You know it's not like that If you're so hurt Why then don't you show it You say you lost your faith that's not where it's at you had no faith to lose and you know it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 You'd know what a drag it is to see Dylan'ın Positively Forth Street e, parçasını İngiliz e, şarkıcı Brian Terry'den dinledik. E, daha önce de Amerikalı şarkıcı Johnny Rivers'dan dinlemiştik. Johnny Rivers'ın icrası e, Dylan'ın icrasına çok daha benzeyen bir icraydı. E, Rivers de aslında ilginç bir e, müzisyen. 1970'lerde bu şarkı icra ettiği zamanki hallerine baktığınız zaman 1970'lerin Anadolu pop ya da Anadolu rock tarzı müzik yapan Türkiye'li şartıcılarını andırıyor. Yaklaşık yılını aynı yaşta. Bugünkü haline baktığınız zaman ise Florida'da oturan emekli bir emlakçı filan gibidir görünüyorlar. Brian Terry ise bambaşka tarzda bir müşteriyen ve piyanist ee, aslında e, Hayli e, Değişik bir yorum olduğu için Buna yer vermek istedik Bir yılından e, Bir yılın şarkısının yılından çok farklı bir şekilde e, Yorumlamış Brian Ferry e, Hatta Sözlerindeki e, Acılı arabesk temalar ışığında e, Süngür ses Mesela bu şarkıyı Türkçe olarak yorumlasa hakkını verilmiş Bir düşünüyorum e, Hazır Mahir yokken onun türlerini diken diken edecek e, böyle şeyleri de araya sıkıştırmış olalım. Ve e, Highway 61 Revisited albümünün üçüncü ve son adtaki olan e, Can You Please Scroll Out Your Window'a sıra gelmiş olsun. Evet e, bu parçanın aslında e, Nahoş'ta yarattığı bir olay var. 1960'ların yine önde gelen folk şarkıcılarından bir tanesi olan Phil Ochs'la Bob Dylan arasında bir kavgaye sebebiyet veriyor. Parçayı yeni kaydettiği zaman Bob Dylan Phil Ochs'a ve bir başka ortak arkadaşları David Blue'ye dinletiyor. David Blue parçayı dinleyince diyor ki güzel bir rock şarkısı. Phil Ochs diyor ki. Yani fena değil ama hiçbir zaman hit olmaz bu parça. E, bu, bu söz Bob Dylan'ı e, aşırı kız, kızdırıyor, öfkelendiriyor. Sen ne demek istiyorsun, nasıl hit olmaz, deli misin bu müthiş bir şarkı diyor. E, o sırada da beraber e, şehirde, New York'ta bir kulübe gidecekler. Limuzin geliyor bunları alıp götürmek için. E, şeye biniyorlar, arabaya biniyorlar ama... ...daha birkaç blok gitmeden... ...yani işte birkaç yüz metre diyebiliriz... ...Bob Dylan... ...şoföre dur diye bağırıyor... ...araba duruyor... ...Bob Dylan Phil ...dönüp diyor ki... Oks ...defol arabadan... ...Phil Ox'un yüzü bir... ...kağıt gibi beyazlıyor... ...Bob Dylan... ...ciddi mi şaka mı yapıyor... ...tam olarak emin de olamıyor... Bob Dylan yeniden diyor ki defol sen bir folk şarkıcısı falan değilsin sadece bir gazetecisin. Bu gazeteci derken buradan işte Bob Dylan'ın daha sonra istemeden yapmış olduğunu daha çok anladığımız olayların gelişimi içinde bir olay hakkında olayı anlatan özellikle de işte vatandaşlık haklarının ihlaline ilişkin bir olaya ilişkin yapılan topical şarkılar deniyor bunlara bir, bir bir olayı anlatan şarkılar işte sen önce böyle gazeteci gibi olayı anlatıyorsun diye ee, işte eding insalttı inceri bunun içinde söyleyebiliriz herhalde. ve e, iki şarkıcı birbirlerini bundan sonraki dokuz yıl boyunca hiç görmüyorlar ee, bir daha ancak yedişörte'de şili'de e, şey yapıyorlar birbirlerini ilk defa görüyorlar. Böyle de bir olaya sebebiyet veriyor. Bu hani tatsız bir olay olmadığının ötesinde Bob Dylan'ın henüz daha 24 yaşında, işte 4 yıl önce kasabadan çıkmış gelmiş New York'a nasıl bir ego geliştirmiş olduğunu da açıkçası bana söylüyor. Yani bundan başka bir şey anlayamıyorum. Birkaç bir şey daha söylüyor. burada bu bu olaydan önce çok canciğer arkadaş, kanka falan olduklarını da söylememiz lazım. Ee, bir de galiba şunları söylüyor. Can you please the window? Ee, bir hit oldu mu? Sonuçta olmadı. Ee, dolayısıyla belki Philox'un e, daha e, iyi bir müzikal e, kulağı olduğunu tahmin yapmak bazından e, Bob Dylan'ın ise kendi ego sürücünden bunu göremediğini belki söylüyor. E, Bob Dylan'ın sonuç itibariyle bu parçayı tek olarak bırakmış ve kendi albümüne dahil etmemeyi seçmiş olması da ayrıca ilginç. E, bu işin daha e, ötesindeki psikolojik analizlere belki girmeden kendi please out window <Sessizlik> <Sessizlik> he sits in your room his tomb with his fist full of tags occupied with his vengeance Cursing the dead that can't answer him back You know that he has no intentions Of looking your way Unless it's to say He needs you to test his inventions the moon and expose it With his business like anger and his bloodhounds that kneel If he needs a third eye he just grows it He just needs you to talk or to pick up his job or remember where he throws You must be awful frightened of the boxy where you keep him While his genocide fools and his friends rearrange Their religion of little tin women To back up their views but your face is so The dark is beginning Can You Please Crawl Out Your Window dinledik. E, parçanın e, bir 45'lik olarak yayınlanma tarihi 1965. Ancak bir e, long play'de, albümde e, ilk defa yer alma tarihi 1985. E, Dylan'ın Biograph isimli e, toplama albümünde ilk defa kendisine yer buluyor. Bu da belki demin aktardığımız tartışmalarla ilgili. ...ışık tutan... E, ...gerçeklerden birisi. Gü gü güven sanıyorum ki... ...hattan düştü. E, saatlerimiz 21.52... ...vaktimiz daralıyor. Programımızın sonlarına ge geldik. E, can you please... scroll out your window'un da bir dizi... E, ...coverı vardı... Bunlar içinde Wilco Janssen ve Roger Daltrey'in beraber söylediği e, versiyonu çalmak istedik size. Şimdi bunu dinleyelim. Your Window. Bu Bob Dylan parçasını Wilco Johnson ve Roger Daltrey'den dinledik. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında bir pazar gecesi daha saatimizin sonuna geldik. Highway, Revisited, Highway 61 Revisited e, 6. stüdyo albümü Bob Dylan. Geçen hafta çalıp e, albümü bitirmiştik. Bu haftada Outtake'lerini çaldık. Pro, e, albüm için kaydedilmiş ama albümde yer bulamamış 3 şarkı böylece e, bu bölümü de kapatıyoruz 7. E, stüdyo albümünün sırası geldi Blonde and Blonde, e, rock tarihinde önemli bir yeri olan bir albüm e, gelecek hafta Blonde and Blonde başlayacağız e, bu hafta Alas demeden e, teknik masada bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a Hemen her pazar olduğu gibi teşekkürlerimizi iletiyoruz Program destekçilerimiz Ünal Usta ve Deniz Pala Deniz bizim program komşumuz ve 40 yıllık arkadaşımız Varol Ünel'in yeğeni Bizim de yeğenimiz sayılır kendisine çok teşekkür ediyoruz Twitter hesabımız üzerinden programın duyurularını izleyebilirsiniz Dillon Alt Açık Radyo ya da Zamanlar Değişirken etiketleriyle bizi bulmanız mümkün. Gelecek hafta yeniden bir arada olana kadar herkese güzel bir hafta biliyoruz. İyi bir bayram dileğiyle birlikte. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar Değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. There must be some way of here. Say the Joker to the No of it is well. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. is